Valekbede lillüttakin. Bı salatı ve sallam ala sığıdına ve nbiına ve şerfiğine Muhammed. Ve ala alihi ve cahbhihı ejamai. Ağzıbı Allahı min وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْتْنَةٌ فِي الْأَرْضُ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّعَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ على ذلك من <سؤال> afet muhtaram üşananlar. Dünya hayatımızda hepimiz istisnasız olarak Rabbimize yalvarıyoruz ve istiyoruz. Huzurlu, rahat, nur ve şuurla dolu bir ömür geçirmek. Muhtemeler. Aslında hibrit Alevi kadar kısa sayılan dünyanın akışıyla saati vahide olarak tavsiye edilen bu ömür kardeşaya iktifafa çekişmeye değmez. Muhtemelen. Ama bu vasatı, bu ortamı kıvamında huzurla geçirmeyi hazırlayacak olan yine insanoğlu. Yani akışta rol alan biziz. Eğer biz kainatın yüce Rabbisine muti olursak, eğer biz varlığın göz bebeği Hz. Muhammed'e tabi olursak, eğer biz mutlak adalet nizamı ve hakaniyet ölçülerini beraber getiren Hazreti Kur'an'ın nur ve ışığında yürürsek, bu üç şeye bilhassa, tekrar ediyorum muhterem Müslümanlar, Allah'a, kulluk ve ubudiyet ve ita'atın neşesi. Hz. Rasûl-i Ekrem sallallahu te aleyhi ve sellem hazretlerine bağlılık ve itibar. ne getirmişse unutmak ve neden mennetliyse ondan katliyetle uzak olma neşesi ve azimeti. Sonra Cenab-ı Hakk'ın fahri husulün devrinden sabahı haşre kadar gerçek nizam olarak indirdiği ve gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e şelit pençeyle sarılıp, tek yol ona iktidar, ona iktidar, ona uymak olmanın şuuru içerisinde yolumuzu düzelterek yürüme. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde de işaret ettiğimiz gibi, her şey yolunda gidecektir. Fert olarak içimiz iman ve aşkla dolu. Aile olarak fevkal adet, saadet yuvası. Çünkü aile reisi vazifesini bilir, aileyi dişi kuş yapar dediğimiz hanım, kocasına muti ve evladına anne. Evet. Muhtemelen Sımalar, kadının en müntaf iki vasfı kocasına mutlak manada müfiğe bağlı, yavrularına anne olma şerefiyle onları pırıl pırıl yetiştiriyor İslam'ın ışığında. İslam kadını! İslam kadını, yaya kaldırımı meta'ı değil. İslam kadını, şehret sermayesi değil. İslam kadını, iltifat-ı terk edilmiş bir eşya ve meta gibi alınıp satılmaz kadın hürriyeti diyor. Ulan ne kadın hürriyeti. Beş kuruşluk ciklet sakızına bile soyup burgan ederek propaganda mekanı yaptığı kadın bu hür kadın. Harplerde, dartlarda cihatlarda, Efendisi'nin İslam ellerinin arkasında yer alarak bir vatanın kaderine el emeği Alın teri koyan nine hâkıl mu gerçekte de hür kadın? Aldattılar millet evladını mutlerem Müslümanlar. Ve hala da aldatmaya devam ediyorlar. Biz kızlarımızı, annelerimizi Hazreti Fatıma nezahetinde, Hazreti Aişe nezahetinde fatihleri yetiştiren ninelerin tabiat ve iffetinde yetiştirmek istiyoruz. Yüce Rabbimiz memleket evladına bu büyük başarıyı çok görmesin ve lütfetsin inşâAllah o Teala'nın. Kıymetli kardeşlerim, iki kere iki dört halinde bunu kabul ediyor ve cemaatime söylüyorum. Eğer biz gerçekten mümin olalım, aile sa saadetimiz de böyle nur ve dolu. Aileler saadet içinde olunca, Mahalleler saadetle dolu. Herkes birbirinden emin. Kimsenin malı ve serveti eşkıya eline uğramayacak artık. Kapını açık bile yapabilirsin çünkü o mahallede Allah ve Rasulüne insanlar yaşamaktadır. Mahalleler eğer böyle olursa, şehirler düzelecektir. Mutlaka müminler o kadar düzelecektir ki, geçen radyonun birinde dinliyordum, Konya Çevre Müdürü Şevre Bakanlığı'nın Konya temsilcisi konuşuyor. Birçok yerden sualler sordular, cevaplar verdi. Efendi bir adam belli, muhterem Müslümanlar. Hani şu nurcudur, tarikatçıdur dedikleri Çevre Bakanı var ya, Mevla kendisinden milyar razı olsun, onun Konya'ya gönderdiği temsilci de herhalde çok imanlı bir kişi, efendim çevreyi nasıl tarif edersiniz diye sordular. İnsan benliği müstesna diyor, onun dışında her şey çevredir. Temizliğe oradan başlayacağız diyor. Yani iman ve aşkın mahalli olan kalp diyor, nüvedir, merkezdir, çekirdektir. Ondan sonra bedenimizi temiz tutacağız. Fikrimizi temiz tutacağız, kalbimizi temiz tutacağız, elbisemizi temiz tutacağız, secademizi temiz tutacağız, halamızı temiz tutacağız, odamızı temiz tutacağız, havlumuzu temiz tutacağız, kapımızın önünde temiz tutacağız. tutacağız. Muhterem mümkünler, bu imanlı kardeşimiz bunu söylerken hep İslam'ı düşündüm, hep İslam'ı düşündüm. Çünkü İslam'ın büyük lideri, ebedi ve ezeli önler rehberi Hazreti Muhammed, sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle diyordu. "El ve sabun aşubatan, fa illa Allah, min el Bakınız muhterem şuralar, Rasulü İman 70 bu kadar şubedir diyor. En afdalı aşkla tekrar okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Her şey onunla başlıyor. Ve ednâhe, en ednâsı yetmiş üçüncü şubesi imâfatül eza anitsalik Yoldan bir üzüm çöpünü bile alıp çöp kutusuna koyu vermek imandandır. Mutaya müminler yollara çöp atmamak imandandır. Ümmeti Muhammed'in yoluna sigara izmareti atmamak dahi imandandır. Yediğin meyvenin kabuğunu yola atmamak imandandır. Atılmışsa kaldırıp bir kenara, mahalline ve yerine koymak imandandır. Müslümanların yolu kirletmemek, hatta tükürmemek imandandır. Bu herkede! Siz merkezden muhite doğru bu manayı götürünüz. Şu halde İslam diyarı, İslam beldesi, İslam şehri, İslam memleketi deyince şöyle bir muhakeme ediniz ve düşününüz. Sokakları, Hil dişi cadde. Hil dişi cadde. Evet. Ayıp araban için aylarca geçsen cadde ve sokaklarında bu ne diyecek bir şeye rastlayamazsın. Ya ya İşe işe nasıl başlamışlar biliyor musunuz Camii'nin muhterem cemaati? Hudurganlığa kudurganlığa başkanlık ederlerden biri. Gazeteci, muharrir falan falan sayılardan öyle demiş elli sene evvel, kırk sene evvel Müslümanlık ve İslam denince ayağıma burnuma ayak kokusu gelir diyor. Ya muhterem Müslümanlar! Işe böyle başlamışlar ve bunu yıllarca yıllarca devam ettirmişler muhterem Müslümanlar. İlim adamı denince usta yapa gerici örümcek kafalı rahat eder, baş örtüsü deyince tutuculuk gericilik ve emsali böyle devam etmişler. Muhterem Müslümanlar, belki muhakkak bir zaman için bu nesip milletin bazı evladını aldatabilmişlerdir denir. Fakat bugün Taptaze semadan inmece bir nesil geliyor, bunlara gereken cevabı veriyor ve verecek İnşa'Allah-u Halbuki ise onların dediği gibi değil, onun burnuna gelen koku işkembesindeki şarap ve içkinin kokusu muhterem ünlülerdir. Hadisatında İslam denince akla nur gelir, İslam denince akla güneş ışığı gelir, İslam denince akla ay aydınlığı gelir. İslam denince akla yıldızların parlıksı gelir. İslam denince akla fazilet ve şahsiyet, iffet ve haya gelir. İslam denince adalet ve gerçek insanlık vasıfları gelir. Mevla-i eğer bu söylediğimizi ferden ferda cemaatimize nasip ederse memleketimizde keder yok, kargaşa yok, çekişme yok, şakavet yok, cinayet yok, hadiseler sönmüş, her şey yerli huzura terk etmiş olacak. Şu halde buradan şunu çıkarıyoruz muhterem Müslümanlar. Bugünkü dersimizde bir hadis-i şerif, canlı bir hadis-i şerif okuyacağım size. Yeryüzünde hayatı kendimize zindan eden biziz muhteremler. Bütün şakavetlerin, bütün kötülüklerin, bütün rezaletlerin, bütün sıkıntıların gerçek kahramanı Biziz Muhteremimler, Biz icat ediyoruz. Biz sebep oluyoruz, biz yapıyoruz. Sonra da suçu başkasına atmak suretiyle bu fesadı devam ettiriyoruz. Hadisatında altında Yüce Rabbimiz Teala ve Fekhattas Hazretleri kullarına dünyayı ahiretin ekim tarlası olarak halk etmiştir. Burada en güzel işler ve amellerle meşgul olacağız ki ölürken gülle güle ölelim muteran mülkler. Ya ölürken cennetteki makamımızı, cennetteki yerimizi, cennetteki bahçelerimizi, cennetteki envar ilahi ve cemali süfaniğin akiflerini göreceğiz de gülerek. Ne o akifin akifin Sudanlı'nın huzuru fahişahin altında deyip de öldüğü gibi. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor Sudanlı, üç ay çöllerde yanarak ve pişarak gelmiş, öpçeleri yarılarak, dudakları çatlayarak, gözyaşlarıyla, fahri kainata iltica esnasında, en son böyle, ne o, nurun mu ya Rasulallah? Ya muhterem Müslümanlar! En son böyle, ne o, nurun mu ya Rasulallah? Sonra, La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah. Muhterem diniler, böyle çok sürurlu bir ölüm istiyoruz Mevla'dan inşallah. Ve huzuru fahri rusulde istiyoruz. Ben ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum yine. Siz inşallah Allah'ın ayetlerinden usanacak cemaat değilsiniz. Gene kısaca mana vererek mazluma girmiş olacağım. Fitnelere sebebiyet veren biz olduğumuza göre bu hususta esas projesi çizen bir hadis-i şerif. Nelerden sakınacağız ki mes'ud olalım, neleri kullar işlerse sonlarında belavul musibetler gelir. Bir hadis-i şerif bugün sunacağım size muhterem sunumlar. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri ayet-i kerimede Estaizu billah يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا anfusakum la لَا يَذُغُرُكُمْ مَا ظَلَّ ilallahi اَحْتَذَيْتُمْ اِلَى Ey iman edenler. Eğer siz gerçek manada iman ve aşk ve sevdiye sahip olur, Allah yolunda yürürseniz, لَا يَظُرُكُمْ مَنْزَلَّ اِذَاْتَدَيْتُمْ Siz hizayette olduğunuz müddet size sapıklar <gülüyor> zarar veremezler. Ya Yani mümin bir defa kavî olursa, her şey ondan hizaya gelerek dünya huzurla dolu olacak yoksa mümin hidayette olmaz da çeşitli yollara sapıtarak Allah rızasını terk ederek nefis şeytanın peşinde koşmaya başlarsa çözülme oradan başlıyor muhterem sumalar. Çünkü cenab Hak açıkça buyuruyor لَا <gülüyor> يَظُرُّكُمْ Her işinizde Allah ne buyuruyor diye bilmelisiniz muhterem müminler. Her işinizde. Ya şu işi ben yapıyorum ama biraz sonra gelecek hadis-i şey şu işi ben yapıyorum ama Resulullah bu amelde ne buyurmuş? Bu iş için ne buyurmuştu? Ben şu yola gidiyorum ama Hz. Kur'an'ın bu yol hususunda buyruğu nedir? Mümin bunu soracak muhterem Ticaret yaparken alışverişte, memuriyette, amirlikte her dairenin bir kanunu, bir kararnamesi, bir nizamnamesi var, ona göre yürür muhterem üniler. Kanun bilmeyen insan, Elmalı Hamd Efendi merhumun tefsirin mukadrimesi de dediği gibi, kanun bilmeyen, kanunsuz hareket eden, kânunda uyanır diyor. Soğuk dondurdu mu, bela ve musibet buzları etrafını tuttu, kasırga bakladı mı, Kanunda uyanır diyor eğer dünyada ilahi kanun ve nizamlara insan insanoğlu çıkar da sapıtırsa bir gün gelecek Cenab-ı Hak yasasını testleyecektir. Onun için ben bugünden bütün hoca kardeşlerimizle öyle tabi hakkı ve gerçeği söylüyorum. La يَذُوُكُمْ مَنْ ظَلَّ اِذَا Eğer siz gerçek manada hidayette en doğru yolda olursanız Allah'ın buyruğu içerisinde Resulullah'ın izini takip ederseniz bütün amellerinizde Kur'an ışığını tutarak hareket ederseniz men sizi dalalette olan sapıklar katiyen kötüye götüremez ve zarar veremezler dönüşünüz Allah'adır. Bu ayeti kerimeden soruyor sahabinin birine yine bir sahabi o zatla ben bu ayetin manasını Resulullah'tan tavsiyelerini gerçek tarafını ve hakiki yönlerini Resulullah'tan duydum diyor. Peygamber Efendimiz bu ayetin manasında ashabına ve biz ümmetine şöyle buyuruyoruz. İhtemirudil marufi ventehuvanil İyi ile, güzelle, doğruyla amel edin. Meşru olan yoldan katiyetle ayrı olmayı. Kapı muhterem cemaati ısrarla, dördüncü sene söylüyorum bunu size devamlı olarak. Hatta Hollanda'dan Kabe'nin karşısına kadar bu sesin gitmediği yer kalmadı. Tamam mı? اِيْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْتَهُ anil الْمُنْكَرِ En güzel, en doğru, en yüksek, en Ali Kur'an ve Allah Resulü'nün buyruğuna en uyan yolu takip edin. Onunla amel edin. وَنْتَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerat ve kötülükten de sakının. Hatta izâ râiteşşûhân mufa'an ta ki itaat olunan tahillî sinenize yerleşecek. Zekatlar dahi verilmeyecek, maldan fukara hakkı çıkarılmayacak, sehavet ve cümetlik hissi ölecek, yerine cimri takim olacak. En kötü cimri muhterem Müslümanlar, farzı işlemeyen, zekat vermeyen insanın halidir. Rabbimiz muvaffaka buyursun ya zengin servet sahibi milyarların üzerinde oturuyor zekatını vermiyor Peygamber Efendimiz buyurduğu aynen bugünkü dünyamızda çıktı diye söyledik sonra ve havai nefsaniyesine tabi olan insanlarla dolacak dünya sonra ve dünya ahirete tercih edilecek muhterem Müslümanlar halbuki ise dünya zillü kaya'den bir gölgelikten, asma gölgeliğinden ibarettir. Güneş şu tarafa geçerse gölge bu tarafa, bu tarafa geçerse gölge o tarafa. Yani dünyanın o oh! demesine aldanıp da ahiretin ebedi adını unutmamak lazım. Konya'lılar. Konya'lılar. Allah'ın muhterem kulları tembih ediyor ve kazda bulunuyor Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'in ve hadis i şeriflerinde, فَآتِرُوا مَا يَفْقَا Bir kimse dünyaya meylederse, eh, ahiretinden zarar eder. Ahiretine sıkı sarılırsa, dünyasından fedakarlık etmek mecburiyetinde kalır. Şu hadis hadisin devamı, فَآتِرُوا مَا يَفْقَا Baki olanı fani olana tercih ediniz. Müslümanlar, Baki olanı fani olana tercih ediniz. Dedemizin dediği gibi, Dünyayı zengin de geçirir, fakir de geçirir, bay da geçirir, bey de geçirir, fakir de geçirir, mazlum da geçirir, zalim de geçirir, hain de geçirir, suçsuz da geçirir, suçsuz da. Yani dünya geçirilecek ve geçecek muhterem Müslümanlar. Ama baki alem öyle değil, her şeyiyle ebedi. O da halidine fiha ebede, bu da halidine fiha ebede sonsuz. Cennette ne kadar kalacağız? Bin sene. Hayır. Yüz bin sene. Hayır. Yüz bin. Hayır. Hayır. Hayır. Cennette ehli cennet ebedi kalacak. Ve terikun sair ehli cehennem de ateşte ebedi kalacak. Acaba kurtaracak olur mu? Hayır. Ya. Hazreti Fahri kainat. Hazreti Fahri kainat. Halası Safiye ve kızı Fatıma. Yapıyorlarmış. Sabahleyin mescidi saadete gidiyor. ikisinin de ayaklarına dokunuyor. Kalk ya hala. Kalk ya kızım Fatıma. Allah'a yemin ederim ki Rabbim müsaade etmezse mahşerde ben de size fayda veremem buyuruyorlar. Rabbim müsaade etmezse mahşerde ben de size fayda veremem buyuruyorlar. şefaat kübra sahibi. Makamı Mahmud sahibi, Allah'ın ezelden ebede en üstün varlığı, Habibi, sevgilisi, Peygamberi Rasulü öyle olduğu halde, مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيرٍ۪ ancak izni olursa şefaat edecek Enbiya olmadı mı, Fahri ben de size fayda veremem diyor. Öyleyse, dünya hayatının geçici zevklerine, geçici şerretine, geçici makam ve mansıbına, geçici saraylarına ve paralarına, dolarlarına ve marklarına aldanarak doğruyu terk etmek, iyiyi ve güzeli bırakmak insanoğlu için akıl kârlı değildir muhterem Müslümanlar. Onun için فَآتِرُوا مَا يَفْرَى عَلَى مَا يَفْرَى Hatta fahri kâir affelimiz اَذْدُنْيَا dünya مَنْ la دَارَ لَهُ وَمَالُومَ لَا مَالَ وَلَهَا يَجْمَهُ مَنْ لَا اَقْلَ Öyle buyuruyorlar. Dünya, darı olmayanların darı. Yani ahirete inanmayanların keyfini çaktırdığı yer. ve مَنْ لَا مَالَ Salih ameli olmayanların yağlı kuyruk gibi yapıştıkları mes'a dünya. Halkişte وَمَلْ حَيَاتُ dünya illa مَتَاءُ الْغُرُرُ Dünya hayatı ancak gurur mes'a'ıdır. Tefahur. Ve tekâsûr, seninki daha çok benimki daha çok sonra da görüyorsunuz kirli çamaşırlar ve pislikler kanalizasyon gibi dökülüyor e, bu daha dünyadaki bu rezalet daha dünyadaki daha ahkemül hakiminin huzuruna varacağız imha edilen vesika filan değil artık saklanan suç aletleri falan aranmayacak. El yevme <gülüyor> nahçu ala Cenab-ı Hakk ağza mühürü bastı da kılıcı çaktı mı ağzaya emir verecek. Konuşun ve söyleyin. Bu tercüme. Dikkatınızı ayet-i kerime üzerine çekiyorum. Göz baktığını söyleyecek. Dil konuştuğunu söyleyecek. El tuttuğunu söyleyecek. Kulak dinlediğini söyleyecek. Ayak yediğini söyleyecek. Dişler çiğnediklerini söyleyecek. Mide içerisinde dolan rızgın... ne olduğunu yani bütün uzuvlar birer birer 70'şe 70, 80'se 80 senenin 20 yanını veya itaat ve ibadetini bununla kalıyor mu diye sorsanız da hocam sadece uzuvların şahadetiyle kalıyor mu hayır Es-sayyidullah yelm izin bi anna üzerine secde ettiği topraklarla içki içtiği ve döktüğü Mel'anet irtikab ettiği taşlar ve şakıllar ve kullara varıncaya kadar mahşerde bütün eşya ve mekanlar da şahit olacak. Vay, vay zalimlerin haline. Ya muhtemelen sunalar. Vay o din ve hakikat ve Kur'an düşmanı zalimlerin haline. Bir hafta kadar evvel gazetelerden birinde, muhterem Müslümanlar, okumuşunuz bir şey oluruz tabi. Amerika, Türkiye'nin başında olanlara öyle diyor. Gerçekçi Müslümanları, Keriat ve Kur'an'a bağlı Müslümanları yok etmek için size her türlü yardımı yapabiliriz diyor. Ya muhtemelen müminler, ya ya! Ya! Yani onların istediği gibi Müslüman olacakmışız. Kızlarını Ermeni Manukyan'a sermaye olarak verecekler. Yavrularını 15 delikanlıyla plaja gönderecekler. Ve hakebe ve hakebe ve hakebe İslam'ın ve mukaddesatın eşiğine işeyenlere alkış tutacaklar. Sonra da Müslümanım diyecekler. Böyle olunca bugünün nizamı karşısında en geçil mümin ve Müslüman buymuş muhtemelenler. Böyle olacaksınız. Haberiniz olsun. E hocam öyle şey olur mu hiç? Tabi müminin de Müslümanın bağlı olacağı bir el var, gönül vereceği bir hakikat var, amel edeceği bir nizam var, arkasında yürüyeceği bir rehber ve önderi var, bağlı olacağı arşın sahibi alemlerin Rabbi var. Heh, öyle oldu mu köktenciymişin, bütün dünya birleşerek kökünü kazımak için uğraşacaklar Muhtar Hanım'ın. Leğeni kim tutacak? Ya, muhteremim ben. dediğim dedin mi? Kıyameti koparıyor. Ya sadece senin Müslümansın be diyor. Ben de Müslümanım falan Sonra ya Müslümanın kökünü kazımak için de mesajlar alıyor muhterem miller. Yüce Rabbim sen bu necip milletin evladını kötülerden ve kötülükten muhafaza buyuruyor. ya Rabbi ama ben rahatım muhterem müslümanlar ben rahatım onların kozmopolit köksüz haydutların dediği değil mülkün sahibi Allah'ın dediği olacak inşallah evlere levhaları koymuşunuz muhterem mümiller benim evde de var o levha ne o? hem de yeni yazıyla Allah'ın dediği olur diyor Allah'ın Dediği olur diyor. Yalnız sağ bu manada mümin kardeşim kutsi bir vazife düşüyor. Onun yanına ikinci bir levha koyacaksın. O da Hazreti Ömer'in masası üzerinde durulmuş. Ya Ömer bugün Rabbin için ne yaptın diye her devrede ona bakarmış. Her saatte her anda her nefeste. Ya Ömer bugün Rabbin için ne yaptın? Allah'ın Ömer kulu Allah'ın Ahmed kulu, Allah'ın Mehmet kulu, Allah'ın Hasan ve Hüseyin kulu, Allah'ın Mustafa ve İsmail kulu, bugün Rabbin için, şu anda Rabbin için, bu saatler Rabbin için ne yaptın, ne yaptık diye nefsimizi muhafaza, murafa, muhakeme ve muhasebe etmeye mecburuz. ''Hâsibu enthusekum, kable enthâsebu ve zinu âmâlekum, kable enthûzenum.'' Hazreti Ömer devamlı böyle buyurulmuş. Bazı eserler Resulullah'tan hadisi şerif olarak da almışlar, naklediyorlar. Cenab-ı Faruk Azam devamlı böyle buyurulmuş. Ey Allah Resulü'nün ashabı, ey mümin kardeşlerim! Mahşerde hesap olunmazdan evvel nefsinizi hesaba çekiniz. Mahşerde amelleriniz tartılmadan evvel bütün iş ve amellerinizi siz tartınız. Hak mıdır, batıl mıdır, gerçek midir? Hayal midir? Hakkın nizamına uygun mudur? Şeytana, Allah korusun, nefse hizmet ediyorsunuz? Bunu evvela tespitli siz yapınız ki mahşere kalmasın diyor. Muhtemelen Müslümanlar, dünya hayatı gelişinde nimetlerle, çiçeklerle bezenmiş. Hani ben size devamlı okuyorum ya, Ebru bâdû mehû kurşidû felett Fatunani, bekefarî, be gaflet nafuri. Heme azbheri tüs sergeşte u ferman berdar. Sırtı işarı insafına basık tüs ferman ne veri? Ayılar, yıldızlar, rüzgarlar, bulutlar ve yağmurlar birbirini takip ediyor. Nizam alem böyle gidiyor. Niçin? Sen huzurla yavrularınla sofranda bir ekmek bir yemek yiyesin diye. Sana hizmet ediyorum. Heme sergeşte u ferman berdar. Bütün varlık, zerrelerden kürelere, bütün kainat senin hizmetinde mütehayyir ve mest olarak isaf ediyor. Şartı insaf ne bahsetmiştir fermanı haberi. İnsaf şartı mı ki sen söz dinlemeyesin Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, bütün kainat ayağın altına döşenmiş. hem fî menâkidihâ ve kulu min rızdî. Arzu ayağınızın altında döşeyin. Omuzumla yürüyün ve bütün nimetlerinden istifade edin. Buyuran Allahu Zülcelaldir. Kainattaki bütün nimetler insan oluğu içindir. Yeyiniz, içiniz, velatüsfu, haramları iskat etmeyiniz, aşırı gitmeyiniz, hadde tecavüz etmeyiniz, çılgınlık ve şımarık etmeyiniz. Allah şımarık ve çılgın millet ve cemaat ve kavimleri sevmez. Açık ve sarih bu cennet gibi alemde huzursuzluğa sebep olan ve maalesef dünyayı matemhaneye çeviren bizim iş amelimiz. Acaba onlar neler? Bugün şöyle bir hadis-i şerif aldım. cam ı önünde sagir önümde Abdurrahim Munavi'nin şerhiyle beraber muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bakınız ne buyuruyorlar. Yani ümmet Muhammed'in niçin başında nedir? Bu çetin cinayet ve şakavetlerin kaynağı nedir? En basit bir misal muhterem Müslümanlar. kaladesi sıhhatli bir insan, soğuktan korunmayıp da terden sakınmayınca, soğukla ter karşılaştığımı vücut hemen müfeil oluyor. Alacağını alıyor oradan, baş ağrısı, bel sızısı başlıyor. Aynen insan vücudu neyse, nasıl sıhhatimize bakmazsa hemen arkasından hastalık geliyor. Vücudu ateş basıyor. Aynen dünya hayatında da böyle. Yani ağız sazıyla devam ettireceğimiz bir dünyayı bizler kendi iş ve amellerimizle matemhaneye çeviriyoruz. Belalar ve musibetler gibi arkasına başlıyor. Sebep neymiş? Hep beraber Yüce Rasul'e kulak verelim. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. İzafe al et 15 şey işler 12'sini işlerler, 10'unu işlerler, 8'in işlerler. Belanın ana kaynakları bunlar Mukarram Bu 15 şeyi, Rasulüllah bin bir hadis şerifte 15 şeyi yazıyor, beyan buyuruyor, yazdırıyor ve Ali Aşağı, Mustafa buyuruyorlar. Bu 15 şeyi ümmetim işlerse halle dihel bela. Ümmetime belalar ve musibetler hulul edecektir. Ağız tatları bozulacaktır. Dünyanın nizamı tefessüf edecektir ve kokacaktır. Ve nihayet huzurla geçmesi gereken alem birçok cinayet ve şakavetlerin sahnesi haline gelecektir. Acaba onlar neymiş muhterem Müslümanlar? Dikkatli olunuz. İzâ <gülüyor> kânel mânemu divelen Ganimetler ...belli kişilerin elinde sermaye olarak kullanılırsa... Muhtemelen Müslümanlar, burada Resul-ü Zişan alınan ganimetler ki... ...mücahitlerin, fukaranın, ulemanın, zuafanın, düşkünlerin, yetimlerin, dul kadınların, dişarelerin, muhtaçların hakkı var... ...eğer bu ganimet ehline verilmeden zenginlerin eline, belli kişilerin eline geçer de fukara, fukara ile terk edilirse günümüze göre dikkat buyurunuz günümüze göre devlet malını ve sermayesini belli insanlar kullanarak fukara ve ortasını halk mahrumiyete mahkum edilirse demektir. Muhtemel Müslümanlar 1400 yıl evvel Hazreti Fahru Rusul sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin açık olarak mana itibarede hiç gizli değil. Her Arapça bilen manaya hele hele şehre beraber eseri elinize aldınız mı? Devletin geliri ve mali ve serveti belli holdinglerin büyük sermaye darlarının elinde devreder birinden diğerine. Fukara inim inim inlerse bir tarafa itilirse bir. Çünkü muhterem Müslümanlar, hadi şerfil en sonunda göreceğiz bir memlekette servet dağılımı adil olmazsa, bir memlekette servet dağılımı adil olmazsa, bir memleketin zenginleri, fakirlerini gözetmezse, bir memlekette devlet ve hükümet sadece sermayedara bakar da, ortasılık ve fukarayı bir tarafa iterse, kardeşaların en ciddi ve kötü kaynaklarından biri de bu hadisedir. Mevlamuz muhafaza vursun. Komünizmin Koktu ve döküldü inşallah. İslam'ın geleceğinin delili bu. Yüce Rabbim İslam'ın önünü açık tutsun inşallah. Bu Komünizmin ve sosyalizmin buna benzeyen kötülüklerin, kötü ceryanların yegane istismar edeceği şey bir memlekette fakir fukaranın düşkün insanların oyuna gelmesi meselesidir. Onları kullanıyor ve bir memleketin huzurunu topyekun yerle bir ediyor, mahvediyor. Onun için zenginler, erbab servet, İmkana sahip olanlar, memleketinizin fakirlerini görünüz ve gözetiniz. Zekatınızı mutlaka, biraz sonra gelecek, orada söyleyeyim. Adil olarak hareket edin, hem cinsizde karşı lütufkar olun. Biri bu efendiler. Servetler ve imkanlar belli ellerde dolaşır, halkın yüzde doksanı inim inimlerse eğer bir. İkincisi muhtemelen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, vel emanetü manemem. Emanetler, canimet olarak bilinir ve simsimal edilir, kötüye kullanılırsa, yani emanete hıyanet gelir çatarsa, muhterem Hüsnümalar. Servetimiz emanettir, devlet malı emanettir, hükümet vazifesi emanettir, ailemizin, kızımızın iffet ve namusu emanettir, ecdadımızın terk ettiği, bıraktığı eserler birer emanettir. Ferazi bir emanettir, metre bir emanettir, ölçek, bir emanettir, ve hâkedâ ve hâkedâ muhterem Müslümanlar. Emanetlere sahip olmak ve kullanış şeklinde hıyanet eğer gelir hakim olursa... İsterseniz burada şöyle bir latifeyi de arz edeyim. Mincihetin manaya yakın geliyor. Bir kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldiler. Metes sa'atu ya Resulallah. Kıyamet ne zaman ya Resulallah diye sordular. Hazreti Fakrı Rus'un İza züyi'atil emanetü fentadiris sa'a. Emanetler zayi edildi mi? Emanetlere hıyanet edildi mi? Muhterem Müslümanlar, vatan bir emanettir, sancaht bir emanettir, bayrak bir emanettir. Değil mi müstakil millet ya bu emanetlere hıyanet edilirse mukaddesat-ı milli koşkoca bir milletin dev bir milletin mukaddesatı mukaddes mefhumları en ciddi emanettir bunlara ihanet edilirse kıyameti bekleyiniz izza bu iyi asil emanet olsa zayi edildi mi kıyameti bekleyiniz yakındır bu rahmet evet. efendim. Arabi tekrar sordu. Suali soran tekrarladı bir defa daha. Zawaluz ziya uha ya Resulullah. Emanetin ziyaı zayi edilmesi nedir ya Resulullah? İza iza ruside'l emru ila gayri ehlihi fentezir'ş sa'a. Emin işler ehlinin gayriye. Emin insanlar yerine hainlere verilirse kıyameti bekleyiniz. Ya, demek dört duvarın içerisinde ömrün en büyük imtihanını görüyorsun. en büyük intihamı. Hacılığında, hacılığında, dervişliğinde, şeyhliğinde âdetiğin de zahitliğin de beyliğin de baylığın da en ciddi emaneti hakkamı evet, batılamı evet, hayatım ve ömrüm en ciddi emanetiyle karşı karşıyasın mevla yarın her şeyi sorarken evvel bu emanetten soracak ila ushida'l emru ila gayri ehlihi fentezir <gülüyor> es-sa'e emir ehlinin gay mihraptan minareye kadar, mahalle betkiliğinden, reisi cumhurluk makamına kadar, koskoca bir İslam milleti daima vicdanıyla karşı karşıya, en çok Allah'a yakın, en çok Rasulüne yakın, en çok Kur'an'a yakın, en çok mukaddesata yakın, en çok ecdadının yoluna yakın, en çok anana, örf ve geleneklerine yakın, en çok saadete, şuur'a yakın olan başıboş değilsin. İnne rabbeke lebil mirsa başıboş değilsin. Cenab-ı Hak adımlarını nefeslerini görmekte ve saymakta ve bilmekte ve mahşerde sual soracaktır. Ona göre mümin kardeşim geliniz hep beraber habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e sarılalım inşallah o Ne diyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de? Es-Selam-ı Dillah ve atasımu cemi'an Vela tefraku milyar bir buçuk milyar bir buçuk milyar ve 56 57 İslam devleti top ye birden Allah sesleniyor. Vahtesumu <Sessizlik> bihabli Allahı cemiyen vela tefraku. Şabanin Şabanin hasibi öyle diyor müslümanlar. Üniversite profesörlerinden dekanlık yapmış bir adam, şimdi Kabe'yi muazzama sabah namazlarını kıldırıyor. Evet, Beytullah'ın hatibi, kutbesinde öyle diyordu, haccın son kutbelerinden biri. Ey müminler diyor, hacı kardeşlerim uyanık olunuz. Demokrasi, insan hakları, hürriyet, nusavat, laiklik filan falan falan falan diye ırzı ı geçmektedirler, çok uyanık olunuz ki bozuk para gibi harcanmayasınız koskoca İslam milleti diyordun. Hocam ya sakın istirah etmeyin ha. Muhterem Müslümanlar işte Bosna ve Hersek, şey. Bosna ve Hersek şey. bütün dünyanın önünde Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar, vallahi lazım bir saatte son verirler. On dokuzuncu aya girmiştir, müminler tükendi adeta. Karılarında, karılarında iffet ve namus kalmadı. Yavrularını parçalayarak tencerede kaynattılar, muhterem müminler. Ve erkekleri, işte 70 tanesi yaralılardan yaralı hale gelmiştir? Hastanede elektrik yok, ameliyathanede ışık yok, projektör yanmıyor. Kanallarda gaz yok, yollarda su yok muhterem Müslümanlar. Bosna Hersek bu hale getirilmiştir. Sonra da kafir kalkmış, yaralı götürüyor ve bunları tedavi edecek. Elhamdülillah bizimkiler de yetmiş kişiyi getirdiler ile İstanbul'da hastanelere yatırlar. Muhtemelen sunalar, bu bütün dünyanın gözünün önünde zuhur ediyor, tamam mı? İşte Filistin, 400 yüz küsur kişi, sekiz aydır karın altında, yağmurun altında, boranın altında, tipinin altında, güneşin altında, aç bir bilad, hepsi, doktor, avukat, profesör, yol gösterici insanlar sekiz aydır bırakılmışlar. Yahudiye niçin böyle yapıyorsun diyen birey yok. İşte Azerbaycan muhterem Müslümanlar. Kafir, hain, kansız Ermeni. Türkiye'mizde yaptığı belli. Orada yürüyor. Cebrahi'yi ile geçirdi. Fuzuli'ye doğru gidiyor filan. Koskoca Azerbaycan tükeniyor. Neye mi? Gayet açık gayet açıp Amerika'daki ve Avrupa'daki hempalarına petrol kuşu teslim edecek. Ermeni masadır kullanılıyor. Ve Azerbaycanlı kardeşimiz saratalık doğranır gibi doğranıyor. Zapt edilen köyler de yakılıp yerle bir ediliyor. Halkı tamamen muhacir. Kimi İran hudurunda, kimi Türkiye hudurunda, kimi içeriye doğru. Kimsenin kılı kıpırdamıyor muhtemem Müslümanlar. Somali'ye gidiyor öyle. Keşmir'e bakıyorsun öyle. Muhtemem Müslümanlar Cezayire bakıyorsun öyle, vehakede, vehakede. Şu halde ben ikaz ediyorum, tembih ediyorum, uyanın Müslümanlar diyorum, muhterem Müminler. Cenab-ı hakk muhafaza bursun inşallah. Sebebi ne? Müminler emaneti ehline vermiyor da onun işin. Müminler emaneti ehline vermiyor da onun için. اِذَا رُسْرِدَ الْأَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْ Ya muhteremiminler. Ayrıca, kardeşinin sana verdiği bir sır bile emanettir. İfşa edersen hainsin, Allah mahşerde soracak. Tamam mı? Kardeşinin sana verdiği bir sır. İki kişi beraber konuşuyorsunuz. Aman kardeşim, bu benim bir sırrımdır, derdimi döktüm sana. Üçüncü bir arkadaş duymasın, olmaz mı diyor. Bu sırrı eğer başkası ve herkese Cenab-ı Halid-i Zülcelal muhafaza vursun inşallah. Evet, Men la emanete lehu, la dine lehu. Emaneti olmayanın dini de olmaz muhterem müminler. Allah Resulü böyle buyuruyor. Men la emanete lehu, la dine lehu. Bir kimseye emanete hıyanet ederse doğrudan göre sen dine hıyanet etmişsin, o kimsenin dini de olmaz diyor. Hatip efendiler her cuma okuyorlar. Bazı yerde âyetleri okumadan manasını veriyor sonra âyetleri okuyor bazıları bu yeni adet edilmişler onun. faydalı inşallah faydalı inşallah âyetleri okuyor sonra da manalar veriyor manasını okuyor söylüyor ve sonra iniyor diyor abi o kadar esenübillah inna llaha ya'muru bil'adli vel ihsani ve ensa bil qurba ve yanhâ anil fahsâi vel münkeri vel bâis ye'idukum la'allekum tezekerûn bu terim şunlar içerisinde Cenab-ı Hak her şeyi yerli yerince beyan etmiş, emrettiği şeyler, nehrettiği şeyler. Cenab-ı Hak bu hususla tevzih edilen emanatı اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُنْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتُ اِلٰى اَهْلِهَا فَهْوَاتِنْcaَ Emanetleri ehline tevzih edip ve aynı zamanda sımsıkı saadetin, hakikatin, gerçek sürurun ve Cenab-ı Hakk'a yürüyüşün yoluna sarılmalıyız. O da Kur'an-ı Kerim, bu teren Evet, hadis deyip devam ediyor. ''Ve zekat zekat da zor verilecek, zekat da zor verilecek, borçluyla alacaklığının muamelesindeki güçlük gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya zekatın üzerine oturacak zenginler ağlaya zekatını vermeyecekler.'' Derslerimizde hemen hemen dikkatçizle her derslerden bir münasebeti geçiyor muhtemelen, Demek ki başımıza gelen belaların amillerinden, yeni tabirle faktörlerinden, sebeplerinden biri de zekat vermemek. Zekat verilmedi mi servet haramdır, haram diyen kimse haram zadedir ve haram diyen kimseden saadet seçmemek artık mümkün değil muhtemeleniz. Ve Mevla korusun kan bozuluyor, tohum bozuluyor, nesil bozuluyor. Yani biz zekat de bir zekat vermemek diyeceğe vermeyiniz, memleketin birçok hesabında düzen bozukluğuna sebep yer, hakkına bu yolla tecavüzden geliyor. Bir de ayrıca İslam'ın şartsızı. Bu tarım millet, ha mahalle mesevinde hocalarımız bize öğretmişlerdi. de. Üç yaşımızdayken dedemizin dizinin dibinde mangal başında dedem bana öğretmişti. Niyet Soruyoruz, ''Oğlum İslam'ın şahı ne?'' Dede beş şey diyor. O zaman savun salat diye başladık. Biz, biz şimdi kurtlarda biraz daha tehdidi güzelleştirmişler. Kelime-i Şehadet diye başlıyorlar. Kelime-i Şehadet vakti. Savun, salat, zekat, kelime-i Şehadetler. Hemen kelime-i Şehadet okuduk. Demek ki zekat, İslam'ın temel façlarından biridir. Zekatını vermeyen gerçek manadan Müslüman olamaz. Onun için dikkatli olunuz. Her mümin senede bir defa malinin 40 birini fakirlere verecek. Hemen hemen her defa bir iki cümleyle tembih ediyor. Şelik tençeyle çiziliyorum ki memleketin büyük hesabına sebep olan bu kötü hallerden sen kurtaralım diye. Zekatlar verilmeyecek diyor Resulullah. Evet Müslümanlar. Ve efağa recülü <gülüyor> Kişi hanımına itaat edecek ve akkaullahu annesine iskan edecek ve barra sabikahu arkadaşının gönlünü alacak yaklaşacak ve gefa ebahu babasının hatırını kıracak ve yan tıtecek. Bakınız dört şeyi bir öden zikrediyor Peygamber Kişi delikanlı, memleketin genç evladığı Peygamberliğin sözüne dikkat et, kıyametin kurbunda alel ekser adet haline gelecek, karısının dediğine uyacak, annesinin hatırını kıracak, Arkadaşının dediği yola gidecek. Babasına koca herif Reha Moruk diyecek. Ne huzur dillah. Muhtemelen şımalar. Son devrin verdiği müntaz terbiyelerden biri de bu. Geliyor. Beyefendi İstanbul'da tahsil yapmıştır. Fakülte getirmiştir. Ayak ayak üzerine alıyor? Belki de sigar ayaklı davası. eli böyle yeleğinin koltuğuna takıyor. Söyle bakalım koca karı ne var mı yok dünyada falan diyor. Anne, koca karı. Muhterem İsmailar. Acuze. Baba, koca herif veya moruk. Sen ne diyorsun? Moruk falan diyor abi. Ya. Daha şunu söyleyeyim mi? Muhterem İsmailar. O devirleri biz gördük. Benim yaşımdakiler gördük o devirleri. yıllarca yaşadık. Anne bir gün inliyor. Oğlum yapma bunu hakkımı helal etmem sonra diyor. Anne in diyor. oğlum yapma hakkımı helal etmem sonra sana diyor. Oğlanın karşıdan verdiği cevap bu. ne diyor bende ne alacağım var ya diyor. Babamla keyfettiğiniz aradan ben oldum. capa diyor. Bende ne alacağımız var diyor. Yıllarca öğretilen bu verilen kalptin bu muhteremliğinden. Safer Solak Bey, şimdi profesör, Konya'da yıllar evvel, yıllar evvel, Konya'da bir konferans vermişti de, hani bazı cevaplar da şöyle, süt, sütüm ne kadarsa iki kazan mı, üç kazan mı, bir maase geçeyim, şu kaç kazan süt bana paralarını ödeyeceğim bir de bana sütüm, bir de bana sütüm alaletme falan i̇şte diyorlar ya, Evet muhtemelen ünlüler, sahfetse öyle diyor. Yahu diyor, hadi südünü kazanla parasını verdim ödüllü. Hadi öbürüne söyle dedim, felana bağladım. Diğer birine de söyle, ihanet edip bütün içimden çıktım. Senin diyor, yıllarca... Senin yıllarca pisliğini yıkarken Oğlun büyüdüğünde bana hizmet edecek yine hizmet edecek, İslam'a hizmet edecek diye pisliğin kokusunu gül yağı gibi vurdun. Yerine çeken o annenin bu halini ne ile tartışırsa öde geçirmiyor. O tanemişim bu memleket evladının dinî büyüklara şiddetle ihtiyacı var. Bu memleket evladının din eğitimine şiddetle ihtiyacı var. Bu memleket evladının Allah'a her nefes atılırsa ihtiyacı var. Bu memleket evladının Hazreti Muhammed'in canından çok sevmeye şiddetle ihtiyacı var. Bu memleket evladının Hz. Kur'an'a çelik pençeyle sımsıkı sarılmaya ihtiyacı var. Ey bu memleket evladını dinsizlik girdabında boğmak isteyen alçaklar, yetiştirdikleriniz sizi bir gün zilt çukurunda doğulmaya mahkum edeceklerdir. Muhterem müminler, dinimize, iman ve mukaddesatımıza bağlı olduğumuz günler ve her şey gün ışığında, tarihimiz meydanda, Zaferlerden zaferlere ve dünya hakimiyetine kesile insanlığın efendisiyiz. Açık ve meydanda bu. Âinesi iştir kişinin lafı bakılmaz. Şaksın görünür rutbe akı aklı eterinde. Muhterem ben bir defa daha nefletim, hatırlayacaksınız. Seneler evvel Tabe-i Muazzama'ya Cuma namazı için geldim. Baba İbrahim tarafından şöyle girdim, rütbe maniye yemaniye Osmanlı kubbelerin altına oturmak istedim istedim yer verdiler salonda baktım ihtiyar bir Pakistanlı ihtiyar bir Pakistanlı sordum nerelisin diye ben Pakistan bana sordu siz nerelisin diye ben Türkiye Yavuz, yani, Türk olduğumu söyleyin muhtemelen Pakistanlı'nın mırıldandığı açıkça kekelediği söz bu El-Etrâk Sultanül Müslimîn. Pakistanlı'nın ben Türk'üm deyince söylediği bu muhterem ümminler. El-Etrâk Sultanül Müslimîn. Türkler İslam aleminin sultanı ve efendisidir diye ömrüldanıyordu. Şimdi e, üç buçuk Ermeniye hududumuzun dibinde. Bir adımla bizden tarafa geçebiliyoruz. Zaten hadise yapıp geri çıkıyor, geri çıkıyor. Belli zaten. Muhtemeleninler bütün hadise ve hakaip, gün ışığında kuşluk vakti gibi önümüzde. Ben bazen acıda söylüyorsam, cemaatin kardeşlerimden özür diliyorum. Deva tarih etme arzusuna binaen, hakikat ve hatta sevcih için söylüyorum ve Rabbimin rızası için bunları söylemiş oluyorum. Onun için gönüllere dokunmuş olmam inşallah Allahü Teala. Muhtemeliler bu hadisi bitirmek istiyordum ama saatler çok vefasız, gene bir evdanımızı İki cuma Türkiye'ye gelemiyorum, kapıcıya gideceğim. İki cuma de yokum. Müjdefele Azraferi veya arkadaşlarımızdan biri konuşur inşallah Allahü Teala. Gereğini bizden daha güzel yerine getirirler Muhtemeliler. Dualarımızı rica ediyorum, bu bir. Bir de Konya'mızın Ali Bey bu inşaat mevsiminde bitmek üzere memleket evladı inşallah İmam Hatipli, İmam Hatip'e müracaat eden memleket evladı ağlamayacak, mahvumiyetle dönmeyecek diye yeni bir bina yapılmış durumda. Bu arada şu seçe kırımı söyleyeyim muhtememiler, evvelsi Cuma Kapı Camii lojmanı için rica'da bulunmuştum. Mevlamız razı olsun hepinizden. 45 milyon civarında yardım etmişsiniz. Sayiniz meşru olsun. Sadakatınız verdikleriniz mahbul olsun. Mahşer ve ecrini Cenab-ı Hak hesapsız katlayarak lütfen sonsuz teşekkürler ediyorum tekrar var olunuz. Bütün müessefelerin sahibi sizsiniz. Ve bunu kıyamete kadar böylece yapacaksınız. Yaptığınızda mahşerde derresi zayi olmadan bulacaksınız. İnşallah hüseyin. Mümin kardeşlerim gözümüzü kapayıncaya kadar biz yapacağız. Yavrularımız bizden bunu öğrenecekler. Bizimle birlikte yapmaya devam edecekler. Bizden sonra da kıyamet sabahına kadar Bizim neslimizden gelenler ilim ve irfan yuvalarına halk hakikat hizmeti eden müesseselere gereken bütün yazımlarını geri koymayacaklar İsa Teala. Ben yine bu Cuma rica ediyorum, kardeşlerim buyurdular Ali Bey İmam Afif Okulu'na ki muhterem ümiller her orta okulun yanında bir imam hatib okulu reca ediyoruz inşallah. Memleketin kaderini elinde tutan ölüyeyi El da buyurmanızı istiyoruz. Her orta okulun karşısında değil. O karşı tabiri yanlış anlaşılabilir. Her orta okulun yanında bir imam hatib okulu istiyoruz inşallah ustalar. Bu 8 sene alövereleriyle i̇mam okullarının ortak kısmına ihaneti katiyetle kabul etmiyoruz. 60 milyon olarak böyle bir şeyin katiyeti aleyhindeyiz ve istemiyoruz. i̇mam çıkan yavrularımız, bu memleketin en kutki hizmetlerini uhdelerinde bulundurup, kabirde yapan ecdadının temiklerini bile memnun etmek için hizmet verecekler geleceği inşâallahu ta'lâ. Bu bakımdan bu müesseseye de elinizden gelen yardımı yapacaksınız. Eylül ayında talebe kaydına yeni binasında Ali Beyzü'yü başlamak istiyor. Rabbimiz ecrinizi bol bol lütfetsin. Yüzünüzü hayırlı gelecekle ağaçsın ve ah etsin. Allahu Zülcelal ve Resulü elimizden tutsun. Bizi aksal gayeniz olan ebedi saadete naib ve mazhar duyulsun. İnşallahı teala. Subhane rabbike rabbil izzeten ma isifun. Ve selamun aleyl mürselin. Velhamdülillahi rabbil aleminel batıh.